لَوْلَاكَ لَوْلَكَ لَمَا خَلَقْتُ bir rivayet var. Bu sahibi ı şerf değil. Yani bir kısım rivayetlerde geçiyor. Hı hı. Yani böyle olabilir mi? Olabilir. Ve اَرْسَلْنَاكِ اِلَّا رَحْمَةً لَا عَلَمِنْ بِسْنِ rahmet olarak gönderdik. Ayet-i söz etti. Tamam, ayet-i var. Bu hadis, bu ayete ters düşer mi? Yani niye düşsün? Yani bir defa Hazreti Muhammed Aleyhisselam insanlar içerisinde en üstün olanıdır. Hiç şüphesiz. Tamam. Allah'ın sevgili kuludur. Diğer peygamberlerden farkı. Yani İsmail Bey ne iş yapıyor biliyor musun? Ama bir kısım ilahiyatçılardan etkilenmiş gözüküyor. Şimdi Allah her peygamberi bir tek topluma göndermiş. Ama Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı bütün insanlık alemine peygamber göndermiş. Sadece yaşadığı 7. asırda yaşayan insanlara değil kıyamet kopuncaya kadar bütün insanlara göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'de ve bütün insanlar için uyarıcı ve müjdeleyici olduğunu Kur'an-ı Kerim açıkça beyan ediyor. Evet, Bir defa bu onun üstünlüğünü ifade ediyor. İşte alemlere rahmet olması yani onun üstünlüğünü ifade ediyor. Son peygamber olması onun üstünlüğünü ifade ediyor. Sadece insanların peygamberi değil aynı zamanda cinlerin peygamberidir. Bu da peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ı ifade ediyor. Adı Muhammed'dir. Muhammed çok övlen demektir. Ahmet çok övlen demektir. Mustafa seçilmiş demektir. Dolayısıyla yani Levlaken levlak lemâ halaktul eflak hadisi lafız olarak hani Buhari Müslim'de kütüb-i sitede geçmiyor ama farklı hadis külliyatında, derim ki ben şu anda nerede geçtiğini bilmiyorum. Yani işte Tabarani'de geçiyor olabilir, Beyhaki'de geçiyor olabilir, biraz daha zayıf hadislerin yer aldığı hadis külliyatında geçiyor olabilir. Şimdi bunu olma, böyle bir sözü bütünüyle yüzde yüz Peygamberle bağdaşmaz, alakası yoktur demek de doğru değildir. Yani Allah'ın Kitabını, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Peygamberimizi yücelten e, onlarca ayet-i kerime var. Yani lafız olarak olmasa bile mana, mana olarak, olarak şey değil var yani. Değil Tabii yani e, Rabbimiz onu bütün insanlık alemi için bir rahmet yaptığını açıkça beyan ediyor. Evet. Bütün insanların Peygamber olduğunu beyan ediyor. Sonra en son göndermiş. Kıyamet gününde de bütün peygamberlere şahitlik edecektir. Peygamberin şefaati uzması var. Yani sahih hadisleri ve Kur'an-ı Kerim'deki peygamberimizle ilgili geçen ayetlerin bir bütün olarak okuduğumuz, anladığımız zaman mana olarak yani lafız olarak kelimesi kelimesine böyle bir şey olmasa bile mana olarak ters düşmüyor. Bir de Fukan Bey Böyle lafızlara takılıp da ileri geri konuşmaların da bir anlamı yok. Bir mecaz anlam var. Yani bu hadis, e, derim ki bu rivayet, %100 Peygamber sözü olmasa bile o sözün ifade ettiği bir mana var. O mana nedir? Hazreti Peygamber Efendimizin Allah katında kıymetini, değerini, önemini, faziletini ifade ediyor. Kıymeti, önemi, değeri, fazileti sahih hadislerde açık seçik beyan ediyor. Yani bu cümle Evet. Bu hadi rivayetin dışında Kur'an-ı Kerim'de açık beyan ediyor. Dolayısıyla oradaki e, lafza takılmamak, hı hı. E, onun ifade etmek istediği, verilmek istediği mesaja bakmak, o verilmek istediği mesaj o sözle, o anlam Kur'an'a ters değildir. Bu şekilde anlayıp böyle bu şekilde kabul etmeliyiz yani. Yani veliki diyelim ki böyle bir hadis yok da, İslam uleması diyelim, geçmişte bir Müslüman böyle bir hadisi söyledi. Hani o zaman hadisi olmaz tabii. Şimdi bak, hadisler zayıf olanı var, sahih olanı var, tert olanı var. Değil mi? Yani böyle hadislerin sınıfları e, var, var dereceleri var. Bu en zayıf bir hadis kabul edelim. Çok çok çok çok zayıf olsa bile bununla denmek isteyen şey şudur. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin gözde insanıdır, en faziletli insanıdır, en muhterem insanıdır, en saygını insanıdır. Alemlere rahmet gönderilmiştir. Efendim bütün insanların peygamberidir, son peygamberdir. Allah'ın sevgili kuludur. Bu anlamların hepsi o sözde, o sözde bu söylenmiş oluyor. Yani böyle bakmak lazım.